Editör Seval Şahin Tevfika İkiz anlatıyor. Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü distopik bir roman mıdır? Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nde 58. sayfada bir cümle dikkatimi çekti. Modern hayat ölüm düşüncesinden uzaklaşmayı emreder. Bir diğeri de 251. sayfadaki bir paragraf. Saat bir vasıta, bir alettir, tabii mühim bir alettir. Terakki saatin tekamülüyle başlar. İnsanlar saatlerini ceplerinde gezdirdikleri, onu güneşten ayırdıkları zaman medeniyet en büyük adımını attı. Tabiattan koptu, müstakil bir zamanı saymaya başladı. Fakat bu kadarı kafi değil. Saat zamandır, bunu düşünmemiz lazım. Bu cümleler bir psikanalist olarak beni zaman kavramı üzerine düşünmeye itti. Ee, ruhsal zaman yani bilinç dışının zamanla ilişkisiyle kronolojik zaman yani güncel yaşadığımız günlük zaman birbirinden çok ayrı iki kavram. Ruhsal zaman derken bilinç dışı zamanı tanımaz. Bilinç dışında geçmiş, gelecek, şimdiki zaman gibi ayrımlar yoktur. Hepsi bir aradadır. Bilinç dışı haz ilkesine göre çalışır bütün arzuların tatmin edilmesini bekler. Oysa kronolojik zaman bize bilinçli olarak ne zaman, nerede, ne yapmamız gerektiği konusunda bir takım e, gereklilikler, öncüllükler sunar. O yüzden de kronolojik zamanla ruhsal zaman her zaman birbirine paralel değil, farklı şekilde gelişir. Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü Özellikle e, içindeki Doktor Ramiz karakteri nedeniyle benim ilgimi çekmişti. Ama e, eseri okudukça ve gençlik çağından bugüne kadar tekrardan okudukça farklı farklı düşünceler edinmemi sağladı. Doktor Ramiz aslında karikatürel bir şekilde bir psikanalist olarak ortaya konmakta. E, ve onun e, tahminleri, öngörüleri, yönlendirilmiş rüya istekleri... Biraz da e, psikanalistin aslında zamanla nasıl, gerçek zamanla nasıl uyuşmadığını da göstermekte. Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü, mizahi açıdan, ironi açısından e, çok keyifle okunan ama aynı zamanda bizi şu modern zamanlarda düşündüren bir kitap. Çünkü modern zamanda insanı, Aynen bu kronolojik zamanın saatleri ayarlama enstitüsündeki ayarlanmış, düzenlenmiş, yanlışı ortadan kaldırılmaya çalışılmış zaman gibi zorlamakta. İnsanların hepsini aynı düzende, aynı saatte, aynı yerde, aynı işlevi yapmaya zorlamakta. Modern zaman hızlı bir zaman. Ona uyum sağlamak, onun peşinden koşmak gerekiyor. Oysa ruhsallık böyle değil. Ruhsal zaman kendi içerisinde, değişimleri, gelişimleri ama aynı zamanda da esnekliği olan bir zaman dilimi. Dylan Thomas bunu çok güzel yazmış. Zaman bizi tutar, bizi besler, bizi destekler ama aynı zamanda da korkutur ve sınırlar. İşte modern zamanın insanı saatin arkasından koşan, zamanı yakalamaya çalışan, aradaki boşlukları doldurmak için elinden geleni yapan ve bunun sonucunda da yorulan, bitkin düşen ve kendisinden başka hiç kimseyle ilgilenemeyen bir insana döndürüyor. Tanpınar'ın uzun yıllar evvel yazdığı ama tabii ki bir klasik olarak günümüze kadar gelen ve günümüz gerçeğini de yansıtan saatleri ayarlama ensüsü hepimizin üzerinde dikkatle durması gereken, ve neredeyse e, bu şekilde devam edersek e, kitabın bize gösterdiği gibi insanlıktan uzaklaşan, e, çevresindekilerle ilişkilerini miş gibi yapan ve sadece zamanın tuzağına düşen insanlar olmamızı e, sağlayacaktır. Bunu bir şekilde düşünürken aklıma distopik bir şekilde de acaba bu romanı düşünebilir miyiz diye düş gördüm, hissettim. Çünkü bize sanki bir şekilde uyarı vermekte. Yani bu şekilde devam ederseniz böyle bir zaman algısıyla yaşarsanız sonu iyi olmayacak demek. Distopik bir roman olarak saatleri ayarlama enstitüsünü düşünürsek ne olur diye varsaydığımda yani biz zamanın arkasından koşan, kendimizden uzaklaşan ve sonunda da hepimiz aynı, farklılaşmayan, sadece kendini düşünen narsistik çağın bireyleri olaraktan daha da zor zamanlara doğru gidiyoruz diye düşünmeden de edemedim. Sanat kritik sunar yaz sıcağında bir esinti Ahmet Hamdi Tanpınar, dergah yayınlarının katkılarıyla.